Markos, 15. bölüm. Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir." yanıtını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden, ''Hiç yanıt vermeyecek misin?'' diye sordu. ''Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar.'' Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı. Pilatus, her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında, Adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk, Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara ''Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?'' dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabbanın salı verilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Platon onlara tekrar seslenerek, öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım diye sordu. Onu diye bağırdılar yine. Platon onlara, o ne kötülük, kötülük yaptı, yaptı ki? dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, Onu diye bağırıştılar halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için salı verdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar ona mor bir giysi giydirdiler dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler ''Selam ey Yahudilerin kralı!'' diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler. Kırdan gelmekte olan Simon adında kireneli bir adam oradan geçiyordu İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar İsa'yı Golgota yani kafatası denilen yere götürdüler ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi sonra onu çarmaha geldiler kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar İsa'yı çarmıha geldiklerinde saat 9'du üzerindeki suç yaptasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha geldiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor: Hani sen tapınağı yıkıp da üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini diyorlardı. Aynı şekilde baş kahinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında. Başkalarını kurtardı kendini kurtaramıyor diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerinde karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle Elohi! Elohi! Yani Tanrım Tanrım Beni neden terk ettin Diye bağırdı Orada duranlardan bazıları bunu işitince Bakın İlyas'ı çağırıyor Dediler Aralarından biri koşup Bir süngeri ekşi şaraba batırdı Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi <gülüyor> Dur bakalım ''İlyas gelip onu indirecek mi?'' dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, ''Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu.'' dedi olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdalli Meryem, küçük Yakup ile Yoze'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yerüşelim'e gelmiş olan daha birçok kadında olup bitenleri izliyordu. O gün hazırlık günü, yani Şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup, Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı, İsa'nın cesedini istedi. Platos, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşı'yı çağırıp, ''Öleli çok oldu mu?'' diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a, Cesedi alması için izin verdi. Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdalli Meryem ile Yosen'in annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.